Allahü Teala, fi Kitabihi al ve Yolun ve ve ve sallallahu aleyhi ve Men bana fi Ben Allahı lâhu bîten fil Değerli kardeşlerim, bugün size İslam toplumunun en önemli yapı taşlarından birinden bahsedeceğim. Gerek Mekke'de Allah'ın dinini ortaya koymaya çalışan küçücük üç kişilik beş kişilik bir cemaat olsun, bir İslam toplumu olsun. Gerekse Medine'de Allah'ın indirile hükmeden bir devlet olsun. Nerede bir İslam toplumu varsa isterse üç kişi olsun sayıları, isterse otuz bin kişi olsun, isterse güç ve kuvvet sahibi olsun, isterse olabildiğince güçsüz olsun mutlaka ama mutlaka sahip olmaları gereken bir yapı taşından olmazsa olmaz bir direkten olmazsa olmaz bir sütundan bahsedeceğim ki o mescitlerdir Allah'ın mescitleridir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitler Allah'ın davete Allah'a davete la ilahe illallah'a davete hakka çağrıya sütun teşkil ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davetine başlar başlamaz hemen bir mescid O mescidin ismi Darul Erkam'dır. Erkam bin Ebil Erkam'ın evidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de La ilahe illallah dedikleri anlaşıldığı zaman her türlü işkence, her türlü zulüm, her türlü eziyet göreceklerini bilmesine rağmen bu amelden hiç vazgeçmemiştir. Allah subhanahu ve teala Firavundan korkan Yunus Aleyhisselam Yunus suresinde diyor ki Allah teala Musa'ya kavminden kendi akrabalarından küçük bir topluluk iman etti. Ve onlar da Firavundan korkuyorlardı. Ve biz Musa'ya yeryüzünde mescitler edinin onları kıblekahlar edinin diye vahyettik diyor. Bu şartlarda dahi Allah teala Musa Aleyhisselam'a bir mescit edinmesini vahyetmiş emretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye icret etmiştir. Kilometrelerce yol yürümüştür. Yanında eşleri, hanımları vardır. Normalde ilk düşünmesi gereken başını koyacağı bir yuva, eşleriyle girebileceği bir ev, kendisinin sığınağı olabilecek bir hücre edinmek iken, ilk düşünmesi gereken buyken Resulullah bunu düşünmemiştir. Resulullah önce Hemen gidip bir mescit bina edilmeyi düşünmüş. Ve hemen daha ikinci gün Medine'de bir mescit edilmiştir. Kardeşlerim mescitler Allah'ın en büyük şiarlarından bir tanesidir. Kardeşlerim İslam toplumunun gerek Mekke'de yaşayan güçsüz ve kuvvetsiz, zulme maruz kalan, her türlü baskıya maruz kalan İslam cemaatinin ve Müslümanların Olmazsa olmaz mescitlerdir. Gerekse Medine'de istediğiniz kadar güçlü kuvvetli olun. İstediğiniz kadar mescit olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de emrediyor. Her mahallede bir mescit edinin diye. Değerli kardeşlerim niçin biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın en sevdiği mekanlar mescitlerdir. Allah'ın rahmetinin en çok indiği mekanlar mescitlerdir. Mescide girerken ne diye dua ediyoruz? Allah'ım bize rahmet kapılarını aç. Çünkü her saniye, her an rahmetin üzerine indiği mekanlar mescitlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahabbul biladi ilaLlahi mesaciduha beldelerin, mekanların Allah'a en sevgili geleni mescitlerdir Beldelerin, mekanların Allah'a en kötü geleni ise çarşı pazarlardır. Çünkü oralarda günahlar işlenir. Bakın kardeşlerim. Bir, bir buçuk saat önce buraya geldiniz. Hiç günah işlemediniz. Daha neler oldu anlatacağım biraz sonra Çok şeyler oldu belki farkında değilsiniz. Mesela konularınızda, mesela yüzünüzde, Allah'ın şu an rahmeti kapladı belki de yüzünüzü. Farkında değilsiniz. Çünkü mescitler rahmetin en çok indiği bölgelerdir kardeşler. Kardeşler, mescitler rahmetin en çok indiği mekanlar olduğu için gelin hep beraber 3-5 bin yıl öncesine gidelim. Kaç bin yıl önceydi hatırlamıyorum. İbrahim aleyhisselam ailesini çölde, susuz bir yerde... Toprak, ekim bitmeyen bir yerde iskan ettirmek zorunda kalmıştır. Kardeşler bir toprak üzerine yağmur yağmıyorsa o topraktan hiçbir şey bekleyemezsin. Hele bir toprak kumsa, çölse, kurak çorak bir araziyse o beldeden, o mekandan hiçbir verim beklemen mümkün değildir. Hiçbir verim bekleyemezsin. Allah subhanahu ve teala'nın yardımıyla İbrahim aleyhisselam, Oyuz yer ve İbrahim'ın kavaideninden alıp İsmail, İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam, o çorak o susuz o ekim bitmez beldeye. Allah'ın mesajını dikmişlerdir. Sonra ne olmuştur biliyor musunuz? Yeryüzünün en zengin, yeryüzünün en gözde, yeryüzünün en bereketli, yeryüzünün en çok ziyaret edilen, yeryüzünde en çok konuşulan, herkesin sahip olmak istedi bir yer olmuştur. Değerli kardeşlerim, Mekke'den Kabe'yi çekin, Mekke'de Mescid'i çekin, Mekke'den Allah'ın evini çekin, hiçbir değeri kalmayacaktır. Yıllarca Müslümanlar hac etmek için oraya gitmektedir. Ebreha sadece oradaki mescitten dolayı, Allah'ın evinden dolayı orayı yıkmak için orada hazırlamıştır. Mekke'de Müslümanlarla verilen bütün mücadelenin en büyük sebeplerinden bir tanesi... Orada Allah'ın evinin, orada mescidinin bulunmasıdır. İşte bundan dolayı her İslami hareket Allah'ın rahmetine nail olmak istiyorsa, herhangi bir İslami hareket Allah'ın bereketine nail olmak istiyorsa, herhangi bir İslami hareket insanların bakışlarını Allah'ın din uğruna kendi üzerine çekebilmek istiyorsa... Mutlaka ama mutlaka bu isteğine mescitlerden başlamak zorundadır. Mescit kapatarak değil mescit açarak başlamak zorundadır. Değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitlerin bu bereketinden ve rahmete en yakın olmalarından dolayı Medine'de her evde her mahallede bir mescit yapılmasını emretmiş, hatta ve hatta sahabenin ve selefin sünneti olmuştur. Ne olmuştur? Kendi evlerinde bile mescit edinmek, sahabenin sünnetidir, selefin sünnetidir. Bırakın dışarıda insanlara Allah'ın dinine davet edeceğimiz, Allah'ın dinini hakkıyla haykıracağımız, La İlahe İllallah'ı sunacağımız, La İlahe illallah insanlara anlatacağımız bir mescit edinmenin önemini bırakın, Evinizde bile bir mescit edinmek sahabenin sünnetidir. Selefin sünnetidir. Sahabeden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Ya Resulullah ben evimde bir köşeyi mescit edineceğim. Gel sen orada namaz kıldır ben oraya mescit edineyim der. Bugün Müslümanların yapması gereken. Ben Konya'da elhamdülillah mescitler var. Ankara, İstanbul gibi yerlerde mescitler var. Türkiye'nin dört bir tarafında üç kişi bile olsanız beş kişi bile olsanız yedi kişi bile olsanız Allah'a tevekkül ederek davetinize mutlaka mutlaka ey kardeşlerim küçücük bir mescit açarak davetinize başlayın derim Allah'a hamdolsun yapmış olduğumuz işten dolayı her gün ama her gün hocam biz şurada küçük bir mescit açacağız nasıl yapalım ne edelim her gün Müslümanlar bir yerlerde bu çalışmaya tevhid davetine Mescitten başlamaya, olması gerektiği gibi başlamaya gayret etmektedirler kardeşler. Kardeşler mescitlerin öneminden dolayı Allah Subhanahu taala buyuruyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe ima, iman iman edenler imar eder. Üceltir, yükseltir, açar. Bundan dolayı İmam Kurtubi tefsirinde seleften naklediyor. Nerede bir mescit açan görürseniz onun hakkında hüsnü zam besleyin demiştir. Eğer رأيتم رجلا siz bir adam gördünüz adam mescit imar ediyor onun hakkında hüsnü zanda bulunun demiştir. Yine İmam Kurtubi tefsirinden naklediyor. Mescit açanların imanına bu ayet Allah'ın şahitlik ettiğini gösteriyor. Ayeti tekrar okuyor. Allah'ın mescitlerini kuran, bina eden, imar eden ancak iman edenlerdir diyor. Kurtubi bu ayetin tefsirinde Allah subhanahu wa ta'la mescit açanların, ona imar edenlerin, onu yüceltenlerin, onu yükselten, onun bakımını yapan kimselerin imanına bu ayetle şahitlik etmektedir diyor İmam Kurtubi. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim içinde Allah zikredilsin diye bir mescit açarsa Allah subhanahu wa ondan çok daha değerlisini kıyamet gününde cennette onu açacaktır diyor. Şarihler demişler ki Mescit açan kişinin kesinlikle Cennete gideceğinin delilidir Çünkü adama ev Cennette köşk kurulup da adam cehenneme gidecek değil İlâ nihayetinde mutlaka Mescit açanlar cennete gidecek Demişlerdir şarihler kardeşler Değerli kardeşlerim Mescit İşte bu değerinden dolayı isim olarak Allah'a izaf edilmiştir Beytullah Kitabullah Resulullah gibi Resul ne kadar değerliyse Allah'a izaf edilmiştir Kitap ne kadar değerliyse Allah'a izaf edilmiştir de o kadar değerlidir Çünkü Beytullah Allah'ın evi ismini almıştır Allah'ın evi ismini almıştır İşte bundan dolayı kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescidlerde toplananlara Dört büyük müjde vermiştir Gelin kardeşler Bugün Bugün Akşam şurada bir park var. Orada toplanalım. Bu dört müjdeden hiçbiri bize eve gelmeyecek. Arkadaşlar akşam bana gelin de çay içelim. Bu dört müjde bize isabet etmeyecek. Kardeşler akşam arabaya binelim. Yolculuğa çıkalım giderken de sohbet ederiz. Bu müjdelere ben sahip olmayacağım. Ama dört tane müjde var. Kimler sahip olacak? Önce kimlere verilecek bu müjde? Sonra da bu müjdeler nedir? Ondan bahsedelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim ki hangi bir kavim Allah'ın evlerinden bir evde toplanırsa, orada Allah'ın kitabını okurlarsa, orada kendi aralarında dirasette bulunurlarsa, ancak onların üzerine sekinet iner. Değerli kardeşlerim, yaşadığımız şu buhran asrında, psikolojik hastalıkların hepimizi sardığı şu dönemde, sabah uyandığımızda nefsimizin daraldığı, Günlük ticaretimizi yaparken nefislerimizin daraldığı, akşam eve giderken nefislerimizin daraldığı şu günde üzerinize sekinet, üzerinize rahatlık, üzerinize refah, üzerinize mutluluk inmesini istiyorsanız Allah'ın mescitlerinde toplanın. Bu birinci müjde. İki, onlar üzerine sekinet iniyor. İki, Rahmet onları kuşatıyor. Kaşiye. Rahmet onları kuşatıyor. Biraz önce dedim ya. Belki de şu an her tarafınız rahmet oldu. Gözünüze rahmet kuşattı. Burnunuza rahmet değdi. Ellerinize rahmet değdi. Bilmiyoruz. Rahmet onları kuşatıyor. iki, Üç. Melekler onların etrafını donatır. Melekler Onların etrafını donatır. Oldu üç müjde. Şimdi bir müjde daha vereceğim ki bu üç müjdeden çok daha büyük bir müjde Allah orada toplanan o mescitte Allah'ın dinini öğrenmek, Kur'an okumak, tilavet etmek, Allah'ı zikretmek için toplananlara isim isim kendi katında anacaktır. Ey meleklerim, ey Cebrail, ey Azrail bak salih kulun. Mescitte geldi. Beni zikretmek için geldi. Kur'an okumak için geldi. Tilavet etmek için Allah ismen seni zikredecek. Subhanallah. Rabbim senin ismini zikredecek. Subhanallah. İşte bu Rabbimizin bizim ismimizi zikredeceği mekanlar Allah'ın mescitleridir kardeşler. Kardeşler mescitlerin öneminden dolayı 7 kişi vardır. Bunların altısının görevi çok zordur. Mesela imamın adil diyor. Adaletli imam olmak çok zordur. Mesela güzel, soylu bir kadın seni çağırdığı zaman hayır ben gelmem diyebilmek çok zordur. Allah subhanahu bu ve buna benzeri altı kişiye kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelenme ecir verecektir. O gün öyle bir gündür ki sıcak basmıştır. O gün öyle bir gündür ki herkes günahların neticesinde terlemiş. Terler ayaklardan boyunlara kadar gelmiş, kiminin burasına kadar gelmiş, kiminin ağzına kadar gelmiş, kiminin burnuna kadar gelmiştir. Sıcak bütün hararetiyle, ateş bütün hararetiyle basmaktadır. Cehennem daha yok mu diye Allah'a seslenmektedir. Sebatun يُذُلِّهُمُ fi فِيَ ظُلِّهِ la لَا illa اِلَّا Allah o gün kendi gölgesinde bir kişiyi daha barındıracak bu altının yanında. O da kalbi mescitlere bağlı kişi. Kalbi mala bağlı kişi Allah'ın gölgesinde gölgelenmeyecek. Kalbi karısına, çoluğuna, çocuğuna bağlı kişi Allah'ın gölgesinde gölgelenmeyecek. Kalbi maddeye bağlı kişi Allah'ın gölgesinde gölgelendirilmeyecek. Kalbi mescitlere bağlı olan kişi, mescitleri seven kişi, oraya devamlı gitmeyi isteyen, orada bulunmayı isteyen kimseler, orayı imar eden kimseler, orada bulunmaktan keyif, neşe ve huzur bulan kimseler Allah'ın o zor çetin günde Allah'ın gölgesinde gölgeleneceklerdir kardeşler. Değerli kardeşlerim Allah'ın Resulüne küfretmek küfürdür çünkü Allah'ın Resulü Allah'ın en önemli şiarlarından bir tanesidir. Kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse bu kalbin takvasındandır diyor Allah'ın en yüce şiarlarından bir tanesi mescidlerdir. Biz bir beldeye gittiğimiz zaman orada bir mescit görürsek diyor, bu sözümü farklı yerlere çekmeyin, o beldenin Allah'ın şiarını yücelttiği için İslam beldesi olduğunu hükmederiz diyor. Geçmişten gelen fetvalar bunlar. Bunu şimdi anlamaya çalışmayın, sadece işin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Mescitler kapatılırsa, mescitler harap edilirse, mescitlerde ezan okumak iptal edilirse, Tüm bu fiiller müstahap olmasına rağmen bunlar toplum olarak terk edilirse orayla savaşmak vaciptir diyor ulema. İstanbul beldesinin komutanının, liderinin, halifesinin o kavimle gidip onları yakması, yıkması o kavmi yerle bir etmesi gerekir. Çünkü bunlar Allah'ın şiarlarını tazim etmemişlerdir. Allah'ın Resulü kendisine iman edilerek onun yolundan gidilerek ona tazim edilir. Allah'ın kitabı onu okuyarak onu anlayarak, onu anlatarak, onunla hükmedilerek tazim edilir. Allah'ın mescitleri bina edilerek, imar edilerek, biraz sonra mescitlere karşı görevlerimizi anlatacağım. Bu görevler yerine getirilerek imar edilir. Bu kalplerin takvasındandır. Yoksa başka bir türlü, başka bir amaçla, başka bir gayeyle Allah'ın mescitlerini imar etmek kesinlikle ama kesinlikle mümkün değildir. Değerli kardeşlerim. Allah Subhanahu taala bir kulunun hayrını dilerse onun karşısına fırsatlar çıkartır. Allah Subhanahu taala diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kulun iza Allahu bi abdi hayran bi abdin hayran. Allah bir kulun hayrını isterse istameluhu onu kullanır. Onu kendisine amele yapar. Onu kullanır. Ya Resulallah nasıl kullanır? Ölmeden önce onun karşısına fırsatlar çıkartır diyor. Değerli kardeşlerim, gençlik bir fırsattır. Gençliğinizde Kur'an okumak, ezber yapmak bunları kullanın. Değerli kardeşlerim, göz bir fırsattır. Gözünüz varken, gözünüz görüyorken Allah'ın kitabını okuyun. Değerli kardeşlerim, bir gün gelir, müşrikler İslam beldelerine saldırır. İşte o cihat Allah'ın bir fırsatıdır. Allah her zaman bu cihadı fırsat olarak vermez. Her zaman müşriklerle karşılaşmak, müşriklerle savaşmak bir fırsat olarak sana gelmez. İşte o fırsat geldiği zaman fırsatları kaçırmamak gerekir. Kardeşlerim, mescitler Müslümanlar için bir fırsattır. Mescitler Müslümanların imanlarını tecdit etmeleri için bir fırsattır. Mescitler Müslümanların kalplerindeki kiri, pası, kini, öfkeyi, nifakı ve hastalığı tamir etmek için bir fırsattır. Değerli kardeşlerim, fırsat kaçtığı zaman o fırsatı bir daha yakalayamazsınız. Allah subhanatala fırsatlar çıkartarak sizi imtihan eder. Akıllı Müslüman, dinine önem veren Müslüman, kalbinde takva olan Müslüman, o fırsatı hiç ama hiç kaçırmamak için bütün gücünü, bütün gayretini sarf etmelidir. Değerli kardeşlerim, mescitlere karşı görevlerimiz vardır. Birinci, imar etmek. İmar. Yani onu ayakta tutmaktır. Onun ihtiyaçlarını gidermektir. Ne pahasına olursa olsun, onun ihtiyaçlarını gidermektir. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha değerli değilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinin ihtiyaçlarını düşünmeden mescit düşündü. Ama bugün sen evinin ihtiyaçlarını düşünüyorsun. Mescidin ihtiyacı bir günden bir güne aklına bile gelmiyor. Allah'tan kork. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden çok evliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına senden benden daha düşkündü. Hanımlarının kalacağı yeri daha düşünmeden mescidi düşündü. Şimdi oturup da niye Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberinde olanlara rahmet etti? Bize niye rahmet etmiyor diye hayıflanmanın anlamı yok. Evinin ihtiyacını düşünen, karnını düşünen, kirasını düşünen, doğalgaz faturasını düşünen, elektriğini düşünen, yiyeceğini düşünen, çocuğunun ihtiyaçlarını düşünen bir kimse bir günden bir güne mescitlerin ihtiyacını düşünmüyorsa burada sadece ama sadece hatayı kalbindeki nifakta arasın, başka hiç kimse de aramasın. Değerli kardeşlerim, mescitlere yönelik bir diğer görevimiz ise Orada toplanmak, orada buluşmak, Allah'ın dini öğrenmektir. Allah'ın kelamını öğrenmektir. Tebliğ ve davette bulunmaktır. Kur'an okumaktır, zikir yapmaktır. Değerli kardeşlerim, mescitlere karşı görevlerimizden bir tanesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, oraları temizleyin, oraları güzelce kokulayın diyor. Görevlerimizden bir tanesi de budur kardeşler. Allah subhane ve teala, Öncelikle bize, sonra da bütün Müslümanlara bu davet uğrunda yol yol giderken karşımıza çıkan fırsatlardan yararlanmayı bize nasip etsin kardeşler. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de. Kardeşler, mescit adabı. Ben mescit meselesini başka bir derste uzun uzun anlatacağım. Çünkü 3-4 derslik bir konu. Hutbede ancak bu kadar anlatılır. Bir de mescit adabından kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar bir mescitlere yönelik en önemli adaplardan bir tanesi oraya giderken güzel elbiseler giymektir. Allah subhane ve tella, ya beni âdeme hızû zînetekum inda kulli mescidin bir mescide gideceğiniz zaman en güzel elbiselerinizi, en güzel şeylerinizi giyinin buyurmaktadır. Bu bir. Özetle geçeceğim burayı. Sesim kısıldı. Konuşamıyorum. İki, mescide girerken <gülüyor> Rabbim Ya Rabbi Allah'ım rahmetinin kapılarını bize aç diye dua etmek gerekir. Niçin? Biraz önce de söyledim. Allah'ın rahmetinin en çok indiği yer mescitlerdir. Kardeşler mescitlere girerken Allah'ım benim borcumu ödememeni nasip et. Bu değil. Allah'ım şunu bana nasip et değil kayıtlı bir dua ile değil. Allah'ım rahmetini bana aç diye dua ederek mescitlere girin inşallah. 3 Mescitten çıkarken Allahumme inni min fadlik. Ya Rabbi ben buradan çıkıyorum. Artık senin faziletinle, senin fadlınla, senin kereminle istiyorum diye dua etmek gerekir. 4 Mescide girdiğimiz zaman iza tejlis. Girdiğiniz zaman selam vereceksiniz öyle elin bir Müslümanın evine giderken böyle kapıyı çalıp girip pat, oturmuyorsunuz değil mi? İzin alıyorsunuz oturuyorsunuz selam veriyorsunuz tahiyyatül mescid, mescide selam ise iki rekat namazdır. İmam hutbede olsa bile bizim mezhebimize göre iki rekat namazı kılmakla mükellefsiniz. Değerli kardeşlerim mescide gelirken yıkanın, kokmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim soğan sarımsak yerse bizim mescidimize gelmesin diyor. Bizim mescidimize gelmesin, bugün asrın belası olan soğan ve sarımsaktan daha çok kokan şeylerden de en azından mescide gelirken veya mesciden çıktıktan sonra yüz çeviren kardeşler. Kardeşler mescidlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescidini öldürürken bir bedevi geliyor. <gülüyor> bir mescidin bir köşesine gidiyor işiyor. Sahabeler bağırıyor hop ne yapıyorsun filan diye. Resulullah durum diyor yapsın yapacağını yapsın. Adam yapıyor şimdi engellemenin anlamı yok. Daha sonra Resulullah diyor ki mescitler sadece ama sadece Kur'an okumak, Allah'ı zikretmek bunun içindir. Bu dünyevi işler için değildir diyor. Mescitler kıraatane değildir arkadaşlar. Mescitler kıraatane değildir. Mescide girdiğiniz zaman sadece ama sadece Allah'ı zikredin. Mescide girdiğiniz zaman sadece ama sadece Allah'ın razı olduğu kelimeler kullanın diyoruz. Daha söyleyeceklerim var inşallah ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde e, ders olarak yapacağım. Allah'ın izniyle geçen hafta demiştim ben e, hanımlar karar versinler ne zaman istiyorlarsa ben onlara ders yapayım diye. Cuma günü uygun olur demişler. Cuma namazından sonra önümüzdeki hafta Cuma namazından sonra isterse bir kişi gelsin. İsterse 1500 kişi gelsin hiç fark etmek sizin. Ramazan ayına kadar Allah izin verirse bir mani çıkmazsa cuma günleri cumadan sonra ben onlara güzel bir ders yapacağım inşallah. Bu bir. İkincisi akşamları sokağa çıkma var ama Duyuracağım inşallah. Bazı günler saat 6 gibi, 7 gibi, 1 saat, buçuk saatlik önemli nasihatler, önemli dersler yapacağım. Bunları duyuracağız inşallah. Şu an daha karar almadım ne zaman ne yapayım diye. Bunu yapmamın tek bir sebebi mescidi imar etmek. İsterse bir kişi gelsin, isterse burası tıklım tıklım dolsun taşsın, mescitleri imar edebilme adına... Üzerime düşen ne varsa ben onu yapacağım inşallah. Bunları duyuracağız. Önümüzdeki hafta Cuma'dan sonra belki şöyle bir şey atıştırma morası verilebilir. Ee, hanımlara yönelik ders yapacağız. Çocuklu hanımlar da gelebilir ama şayet hanımın çocuğu dersin dinlenilmesine mani oluyorsa biz o ablamıza gelecek hafta sen gelme deriz. Kimse kusura bakmasın inşallah. Peki namaz için sağolun kardeşler.